454. konu, Hazreti Peygamber'in cihada gidenleri uğurlamak için yürümesi ve onlara dua etmesi, Hz. Peygamber, sahabilerden birkaç kişiyi kab eşrefi öldürmek üzere gönderirken onlarla beraber, Bakıyül Gargad, a kadar yürüdü ve onlara, Allah'ın adıyla gidiniz, Ya Rab, onlara yardımcı ol, diye dua etti.